üçüncü mektup: Biz mihishane, Vaymin şey in lla Hüsbbi hobihamdi. Elam aleyküm ve rahmeullahi veberketuhu ebeden bir ade Ayaşırati deka iki omrik ve der vücudik. Aziz gayretli ciddi, hakikatlı, halis dirayetli kardeşim. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin, ihtilafı zaman ve mekan, sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da, beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler. Hususan bir tek maksad için bir tek vazifede bulunanlar, birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip, kazancımın bir kısmını, bir sülüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada, Abdülmecid ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Sizin dünyaca bazı müşkilatınız, senin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya bâkî değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır, senin bedeline yahu bu da geçer kalbime geldi. لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةَ düşündüm. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ sabirin okudum. اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse, dünyayı ona küstürür, çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman, pek bereketli bir surette o nurlu çekirdekler, kesretli çiçekler açacaklar. Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, yazılan galip sözler ve mektuplar, ihtiyarsız, def'î ve ani bir surette kalbe geliyordu, güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile, eski Said gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem, sönük düşer, noksan olur. Bir miktardır ki, tuluat kalbiye tevakkuf etmiş, hafıza kamçısı kırılmış, fakat cevapsız kalmamak için, gayet muhtasar birer cevap yazacağız. Birinci sualiniz, Mü'minin mü'mine en iyi duası nasıl olmalıdır? El-cevap, esbab kabul dairesinde olmalı. Çünkü, bazı şerait dahilinde dua makbul olur. şerait kabulün içtimağı nisbetinde, makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle, dua edileceği vakit, İstiğfar ile manevi temizlenmeli, sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve ahirde yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bir zahril gayb yani gıyaben ona dua etmek, hem hadiste ve Kur'an'da gelen me'sur dualarla dua etmek. Mesela <Gülüyor> Allahumme inni es'elukal afa vel afiyete li ve lehu fid ve dunya ve ahireh. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar. Gibi cami dualarla dua etmek, hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek. Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra, hem mevaki mübarekede, hususan mescitlerde, hem cumada Hususan saat icabede, hem şuhuru serasede, hususan leyli meşhurede, hem Ramazan'da, hususan Leyle-i Kadir'de dua etmek kabule karin olması rahmet-i ilahiyeden kaviyen me'muldür. O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. İkinci sualiniz, Sahabe-i Kiram Hazretine radıyallahu an denildiğine binaen, başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? El-cevap, evet denilir. Çünkü Rasulü Ekrem'in bir şiarı olan aleyhisselatu ve selam kelamı gibi radıyallahu an terkibi, Sahabe'ye mahsus bir şiar değil. Belki sahabe gibi veraset-i velayeti kübrada bulunan ve makam-ı rızaya yetişen e erba'a, Şah-ı Geylani, i̇mam Rabbani, i̇mam Gazali gibi zatlara denilmeli. Fakat örf-ü sahabeye radıyallahu anh, tabi'in ve tebe-i tabi'ine rahimehullah, onlardan sonrakilere ghaferahullah ve evliyaya kuddise ruhu denilir. Üçüncü sualiniz, başta müçtehidin izam imamları mı eftal, yoksa hak tarikatların şahları, aktapları mı eftaldir? El-Cevap, umum müçtehidin değil, belki Ebu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet İbni Hanbel, şahların, aktapların fevkındedirler. Fakat hususi faziletlerde, Şah-ı Geylani gibi bazı harika kutuplar, bir cihette daha parlak makama sahiptirler. Fakat külli fazilet imamlarındır. Hem tarikat şahlarının bir kısmı, müçtehidlerdendir. Onun için, umum müçtehidîn, aktaptan daha eftaldir denilmez. Fakat e i Erba'a, sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilir. Dördüncü sualiniz, اِنَّ اللّٰهَ مُعَ السَّابِر۪ينَ De hikmet ve gaye nedir? el cevap, Cenab-ı Hak, Hak, Hakîm ismi muktezası olarak, Vücudu eşyada bir merdivenin basamakları gibi bir tertip vazetmiş. Sabırsız adam teenni ile hareket etmediği için basamakları ya atlar düşer veya noksan bırakır. Maksud damına çıkamaz. Onun için hırs mahrumiyete sebeptir. Sabır ise müşkilatın anahtarıdır ki El harisu kaibun hasir ve sabru miftahul ferac. Durubu emsal hükmüne geçmiştir. Demek Cenab-ı Hakk'ın inayet ve tevfîk'ı sabırlı adamlarla beraberdir. Çünkü sabır üçtür. Biri, masiyetten kendini çekip sabretmektir. Şu sabır takvadır. İnnallâhe me'al-muttakîn ma sırrına mazhar eder. İkincisi, musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. İnnallâhe yuhibbul mütevekkilîn, İnnallâhe yuhibbul sabiriin şerefine mazhar ediyor. Ve sabırsızlık ise, Allah'tan şikayeti tazamun eder ve efalini tengit ve rahmetini ittiham ve hikmetini beğenmemek çıkar. Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Hazreti Yakub aleyhisselamın inne ma esku betti ve huzni il Allah demesi gibi olmalı. Yani musibeti Allah'a şekva etmeli yoksa Allah'ı insanlara şekva eder gibi, eyvah, of deyip, ben ne ettim ki bu başıma geldi diyerek, aciz insanların rikkatini tahrik etmek zarardır, manasızdır. Üçüncü sabır, ibadet üzerine sabırdır ki, şu sabır onu makamı mahbubiyete kadar çıkarıyor. En büyük makam olan, ubudiyet-i kâmile canibine sevk ediyor. Beşinci sualiniz, simli i mükellefiyet on beş sene kabul ediliyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam nübüvvetten evvel nasıl ibadet ederdi? El cevap Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Arabistan'da çok perdeler altında cereyan eden bakiyeyi dini ile fakat farziyet ve mecburiyet suretiyle değil, belki ihtiyariyle ve mendubiyet suretiyle ibadet ederdi. Şu hakikat uzundur, şimdilik kısa kalsın. Altıncı sualiniz Sin-i itibar olunan 40 yaşında nübüvvetin gelmesi ve ömrüsü adetlerinin altmış hiç olmasındaki hikmet nedir? El-Cevab, hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki, nübüvvet gayet ağır ve büyük bir mükellefiyettir. Melekât-ı akliye ve istidadatı ı kalbiyyenin inkişafı ve tekemmülü ile o ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır. Hem hevesatün efsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengamı ve ihtirasat-ı dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet ise sırf ilahi ve uhrevi ve kutsi olan vezaif-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddi ve halis bir adam olsa da şöhretperestlerin hatırlarına belki dünyanın şanı şerefi için çalışır vehmi gelir. Onların ittihamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra madem kabir tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade ahiret ona görünüyor, harekat ve amali uhreviyesinde çabuk o iddamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da suizandan kurtulur, halas olur. Ama ömrü saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şer'an ehli iman Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan, altmıştan sonraki meşekkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında, Habib-i Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğu ümmetin, ömrü galibi olan, altmış üçte mele-i ya gönderiyor, yanına alıyor, her cihette imam olduğunu gösteriyor. Yedinci sualiniz, Hayr-u şebabikum men teşabbaha bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men Hadis midir? Bundan murat nedir? El cevap. Hadis olarak işitmişim. Murat da şudur ki en hayırlı genç odur ki ihtiyar gibi ölümü düşünüp ahiretine çalışarak gençlik hevesatına esir olmayıp gaflette boğulmayandır. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki Gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukcasına hevesatın efsaniyeye tabi olur. Senin levhanda gördüğün ikinci parçanın sahih sureti şudur ki: Ben başımın üstünde onu bir levhayı hikmet olarak talik etmişim. Her sabah ve akşam ona bakarım, dersimi alırım. Dost istersen Allah yeter. Evet, o dost ise her şey dosttur. Yaran istersen Kur'an yeter. Evet, ondaki enbiya ve melaike ile hayalen görüşür ve bu seyredip ünsiyet eder mal istersen kanaat yeter evet kanaat eden iktisat eder iktisat eden bereket bulur düşman istersen nefis yeter evet kendini beğenen belayı bulur zahmete düşer kendini beğenmeyen safayı bulur rahmete gider nasihat istersen ölüm yeter Evet, ölümü düşünen hubbu dünyadan kurtulur ve ahiretine ciddi çalışır. 7. meselenize bir 8.'ici ben ilave ediyorum. Şöyle ki bir iki gün evvel bir hafız sure-i Yusuf'tan bir aşır ta tevaffeni muslimen ve alhikni bis salihine kadar okudu. Birden ani bir surette bir nükte kalbe geldi. Kur'an'a ve imana ait her şey kıymetlidir. Zahiren ne kadar küçük olursa olsun, kıymetçe büyüktür. Evet, saadet-i ebediyeye yardım eden küçük değildir. Öyle ise, şu küçük bir nüktedir, şu izaha ve ehemmiyete değmez, denilmez. Elbette, şu çeşit mesailde en birinci talebe ve muhatap olan ve nüketi i Kur'aniyeyi takdir eden İbrahim Hulusi, o nükteyi işitmek ister. Öyle ise dinle. En güzel bir kıssanın güzel bir nüktesidir. Ahsenül Kasas olan kıssayı Yusuf Aleyhisselam hatimesini haber veren Teveffeni Müslüman ve Elhikni Bis-Salihin ayetinin ulvi ve latif ve müjdeli ve icazkerane bir nüktesi şudur ki sair ferahlı ve saadetli kıssaların ahirindeki zeval ve firak haberlerinin acıları ve elemi kıssadan alınan hayali lezzeti acılaştırıyor, kırıyor. Bahusus, Kemal ferah ve Saadet içinde bulunduğunu ihbar ettiği hengamda, mevtini ve firakını haber vermek, daha eliyimdir dinleyenlere eyvah dedirtir. Halbuki şu ayet, Kısayı Yusuf'un Aleyhisselam en parlak kısmı ki, Aziz Mısır olması, Peder ve validesiyle ile görüşmesi, kardeşleriyle sevişip tanışması olan dünyada en büyük saadetli ve ferahlı bir hengamda, Hazreti Yusuf'un mevtini şöyle bir surette haber veriyor ve diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetli saadetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arkasında vardır ki. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat, o gayet lezzetli dünyevi vaziyet içinde, gayet acı olan mevti istedi, ta öteki saadete mazhar olsun. İşte Kur'an Hakimin şu belagatına bak ki, kıssayı Yusuf'un hatimesini ne suretle haber verdi? O haberde dinleyenlere elem ve teessüf değil, belki bir müjde ve bir sürur ilave ediyor. Hem irşad ediyor ki. Kabrin arkası için çalışınız hakiki saadet ve lezzet ondadır. Hem Hazreti Yusuf'un ali sıddığı kıyetini gösteriyor ve diyor: Dünyanın en parlak ve en sürurlu haleti dahi ona gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor, yine ahireti istiyor. El bâki huvel bâki Said Nursi